Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, siyerinin sonlarına doğru geliyoruz. E, bizim için hani bir hedefi tamamlamak açısından güzel bir şey ama e, Efendimizin vefatına doğru yaklaştığımız için de böyle bir hüzün e, şimdiden kapladı. E, i̇nşallah e, anlatmayı başarırız o hüzünlü dönemini ve bitiririz. Allah'tan bir mani olmazsa Ramazan'a girmeden yani önümüzdeki hafta inşallah tamamlamayı düşünüyorum muhakkak pek çok sayısız eksikleri var fakat hiç olmazsa ana hatlarıyla hayatının sonuna kadar en önemli olaylara kısaca temas ederek tamamlamış olduk bu arada bizim geldiğimiz yer biliyorsunuz geçen hafta Tebuk savaşını konuşmuştuk ve o savaşa katılamayan üç kişinin yani pek çok münafık katılmadı da özürsüz yere katılamayan ama münafıklardan da asla olmayan üç sahabenin tevbeleri meselesine konuşmuştuk geçen hafta. Bu hafta da inşallah Senetül Vufud diye geçen kaynaklarda heyetler yılı, elçiler yılı diye geçen seneyi konuşacağız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretten sonraki 9. hicri yılında çok yoğun bir şekilde ziyaretler, gönderilen elçiler, o elçilerle gönderilen mektuplar ve Medine'ye gelip Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret eden, kimisi Müslüman olan, kimisi Müslüman olmadan bir anlaşma yaparak dönen heyetleri konuşacağız sizlerle beraber bu akşam. Arkadaşlar ondan önce sayının biraz daha çoğalmasını bekliyorum yani herkes duysun diye. Fakat yeri gelmişken gene de söyleyeyim belki sonuna doğru tekrar ederim. Arkadaşlar bu hangi sayfada yaptık? TDV Kadem yani Kagem. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Merkezi'nin Instagram adresinde tekrar ediyorum. TDV Kagem adresinde son yaptığımız konuşma Efendimiz'in hayatına dair kitapların tanıtımıydı. Ee, tabii bütün kitapları değil, benim okuyabildiğim, erişebildiğim kitapları, kaynakları. Orada kısa kısa tanıttım. Ee, bir, liste, bir liste var orada. Arzu edenler oradan bakabilir ve diğer pek çok sayfada da zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan kaynakların listeleri veriliyor. Akademik çalışmalarda zaten çok fazla kaynak veriliyor ama hani bir İslam tarihçisi olmayacak, bir hadisçi olmayacak, bir akademisyen olmayacak ama Efendimiz de yakından tanımak isteyen, bununla ilgili kaynakları bilmek isteyen kişiler için o konuşmanız hadra şifa olacağını düşünüyorum en azından başlangıç düzeyinde onu da belirtmiş olayım da böylece vicdanımı biraz daha rahatlatayım çünkü sizi orada o konuşmada daha geniş kaynaklara daha detaylı kaynaklara işaret etmiş onları sizi oraya yönlendirmiş olacağım inşallah Yoksa efendim mesela sadece bu elçiler yılı bile başlı başına çok çok büyük bir malzeme teşkil ediyor kaynaklarımızda. Gönderilen bütün mektuplar, efendim, efendimize gelen o heyetlerin yaptığı uzun tartışmalar çok geniş yer tutuyor gerçekten. Neden? Efendimizin hayatının sonuna doğru geldikçe arkadaşlar o döneme dair rivayetler daha fazla. Çünkü artık işte bir e, yoğun bir e, eğitim var Medine'de ve e, Kur'an ve sünneti ayırt edebilen ve sünneti ayrıca e, kaydeden hatta bazıları yazılı olarak kaydeden sahabeler var. E, daha sonra bunların aktarımı konusunda çok titiz e, bir e, yol geliştiriyorlar biliyorsunuz şimdi konumuz o değil oraya girmek istemiyorum ama e, dünyada ilk kez e, senet e, usulünü yani bir sözü aktarırken bunu kim söylüyor bu söylenen kişi güvenilir mi değil mi hem e, ahlaki açıdan hem hafıza gücü açısından bir tenkit süzgecinden geçirilerek sözler kabul ediliyordu kaynaklara geçiriliyordu arkadaşlar güvenilir kaynaklara bilhassa dünyada ilk defa gerçekten Müslümanlar tarafından ortaya konmuş bir usul bu çünkü dinlerini o rivayetlere dayandıracakları için rivayetlerin sağlığı konusundan emin olmak istiyorlar haklı olarak ve bize de çok büyük bir külliyat bırakıyorlar yani Allah bizim onların kıymetini bilmemizi nasip etsin arkadaşlar çok büyük bir hazinenin üstünde oturup ben bazen kendimizi şeye benzetiyorum hani böyle dedelerinden kalan çok büyük bir köşk kalır Erenköy'de bir, bir aileye efendim ama onlar Nişantaşı'nda bir apartman dairesinde oturmayı tercih ederler. Hani öyle hikayeler var biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair anlatılan. Benim çocukluğumda da vardı o köşklerden hemen hemen her mahallede. Hepsi apartmana dönüştüler ve o köşklerin sahipleri seve seve memnuniyetle apartman dairesinde oturmayı tercih ettiler. Bizim durumumuz hala ona benziyor. Yani çok büyük bir dünyada başka hiçbir dine e, nasip olmayan çok zengin bir e, kaynak hazinesinin üzerinde oturuyoruz ama e, bizi o kaynaklardan şüpheye düşürüyorlar önce sonra kendi e, görüşlerini kendi sonra değil bunlar önce sonra değil bir arada yürüyor zaten kendi düşüncelerini kendi görüşlerini e, kendi e, değerlerini kendi dünya e, hayata dair kendi anlayışlarını. Bize işte çeşitli alıntılarla işte ta antik Yunan'dan başlayıp çeşitli alıntılarla bize aktarıyorlar. O alıntıları kimsenin sorguladığını görmedim. İşte bir sözün altında diyelim ki Tagor yazıyor. Yani Tagor demiş mi gerçekten böyle bir şey diye hiç kimsenin sorguladığını görmedim. Ama bir hadis yazın bakın bir yere. Bakın nasıl hemen altına bir sürü kişi işte bunun kaynağı ne, nereden biliyorsunuz. Tabii ki kaynağını sormak güzel bir şey de hani sahih kaynakları bile söyleseniz. E, güvenilir kaynakları bile söyleseniz orada altında tartışmalar devam ediyor her neyse konumuz o değil arkadaşlar konumuz e, önce Necran'dan gelen heyetle başlayan bu senetül vufudu e, bu akşam inşallah kısaca özet olarak tabi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim e, bu e, hicri 9. yıl e, az önce de söylediğimiz gibi senetül vufud diye geçiyor heyetler yılı diye geçiyor bu yılda arkadaşlar ilk önce Necran'dan bir heyet geliyor e, Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete çünkü peygamberimiz onlara, e, onları İslam'a davet eden bir mektup göndermiş mektup, konu, mektuplar konusunu konuşmuştuk birkaç ders önce sizinle bir mektup göndermiş o mektubun tabii mektup aynı yani sadece masum bir şey değil siz söyleyin dine davet değil siyasi bir içeriği de var mektubun işte bunu kabul etmezlerse cizye vermelerini söylüyor yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nda İslam'ın siyasi hakimiyetini temin edecek şekilde e, girişimlerde bulunuyor ve bunlardan biri de işte Necran Hristiyanlarına yönelik ve bu mektup üzerine e, 14'ü ileri gelenlerinden ve idarecilerinden olmak üzere 60 kişilik bir heyeti Medine'ye gönderiyorlar. Bunlar arasında e, Akipleri Abdülmesih, Uskufları Ebu Harise bin Alkame, Seyyitleri el Eyham de vardı. Akit, Necranların emiri ve halk meclisinin başkanı, Uskuf, dini liderleri, papaz ve bilginlerin başı, seyit ise ticaret ve seyahat işleri başkanı. Yani e, kendi toplumlarının hem ekonomiden, hem siyasetten, hem de dinden sorumlu olan en üst düzeydeki yetkililerini ve içeren 60 kişilik bir heyetle efendimize görüşmek üzere Medine'ye geliyorlar arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de atıflar var bu ziyarete. Neden? Çünkü biraz sonra göreceğiz. Çok ciddi uzun tartışmalar yaşanıyor. Bu heyet bir ikindi vakti Medine'ye geliyor ve Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar. Hazreti Peygamber ile henüz ikindi namazını yeni kılmış. Bu sırada ibadet vakitleri gelen Hristiyanlar Doğu'ya dönerek ibadet etmeye hazırlanıyorlar akşamdan önce onların ibadet vakti bir de sabahları yapıyorlar yanılmıyorsam her mesebe göre değişiyor ama şimdi hadiseyi kavradık mı arkadaşlar mescide giriyorlar çünkü efendimizin bir hükümet konağı yok bir ziyaretçilerini karşıladığı başka bir yer yok Mescit onun bütün hayatını geçirdiği yer Efendimizin hayatında bu mescidin ve caminin fonksiyonu konusuna da çok önemli bir mesaj var burada arkadaşlar. Yani tamam çok görkemli binalar yapamazlardı belki o günkü şartlarda ama sonuçta kocaman bir şehir yaptılar, çarşı inşa ettiler, Efendimiz'e odalar inşa ettiler. Bir odayı da resmi görüşmeler için yapabilirlerdi yani bir odada. Çok basit malzemeden de olsa bir oda yapabilirlerdi. Ama böyle bir şeye gerek görmüyor Efendimiz. Gelen bütün heyetleri de mescitte kabul ediyor. Şimdi bu 60 kişi gözünüzün önüne getirin. Bir camidesiniz, o toplumun lideri Efendimiz tabi onun temsilcisi bugün her kimse işte o toplumda diyelim ki bir köyde veya işte bir küçük bir İslam beldesinde efendim, o toplumun lideri, imamı, yöneticisi işte Namazı kıldırmış ve Müslümanlar da orada 60 kişilik bir heyet geliyor. Camiye giriyor, mescide giriyor arkadaşlar. Ee, ve biraz sonra onların ibadet vakti geldiği için bu Hristiyan heyetin ibadet vakti geldiği için mescidin içinde doğuya dönerek ibadet etmeye kalkışıyorlar, hazırlanıyorlar. Ve bazı sahabeler buna engel olmak istiyorlar. Arkadaşlar fakat Hazreti Peygamber onların serbest bırakılmasını ve ibadetlerini yerine getirmelerine müsaade edilmesini emretti. Yani bunu hepimiz bir oturup düşünelim arkadaşlar. Necran heyeti adına konuşan Ebu Harise ile Abdül Mesih'i e, İslam'a davet etti Peygamber Efendimiz. Onlar biz senden önce Müslüman olduk diye cevap verdiler. Hazreti Peygamber yalan söylüyorsunuz. Sizi İslamiyet'i kabulden üç şey alıkoymaktadır şeklinde cevap verdi. Neymiş o üç şey? Domuz eti yemeniz, haça tapmanız ve Tanrı'nın oğlu bulunduğuna inanmanız. Yani bu konularda o kadar kuvvetli yargıları var ki bu yargıları değiştirip Müslüman olmayı düşünmüyorlar. Sizi bu... Üç davranış İslam'dan alıkoymaktadır diyor. Tabii bunun üzerine, her birinin üzerine derin derin düşünülebilir arkadaşlar. Ee, i̇nsanları hakikatten uzak tutan arkadaşlar e, alışkanlıklarıdır. Hepimizin alışkanlıkları e, ayaklarımıza bir bağdır, zihinlerimize bir bağdır, e, nefislerimize, e, kalplerimize bir e, bağdır ve bizi alıştığımız şeyi, alıştığımız hayatı terk etmek, alıştığımız gidişatı terk etmek bize zor geldiği için hakikati, herhangi bir konudaki hakikati yani bu sağlıklı beslenme olabilir, çocuk yetiştirme metodu olabilir, eşinizle ilişkiler olabilir herhangi bir şey yani dünyevi, uhrevi herhangi bir hakikat olabilir herhangi bir hakikati bize birisi anlatıyor veya işte okuyoruz, öğreniyoruz hakikate karşı savunma mekanizmaları geliştiriyoruz. Niçin? En bariz sebep, bu herkeste böyledir demiyorum ama en bariz sebep o hakikat bizim alıştığımız hayatla çeliştiği içindir. Ve bize alışkanlıklarımızı terk etmek zor geldiği içindir. E, çoğu kez insanlar mesela tamam da işte şimdi ben namaza başlarsam yani şöyle mi yaşayacağım, işte örtünürsem yani şunu yapamayacak mıyım falan yoksa yani örtünmek var mı, yok mu? Bu hakikat mi? Allah'ın emri mi? İşte yani Veyahut da namaz kılmak gerekli mi? Bunu tartışmıyor o insan. Tartışan da var da. Yani tartışmayanlar için söylüyorum. Bunu tartışmıyor. Neyi tartışıyor? Tamam da ben bunu yaparsam işte yaşantımda neleri değiştirmem gerekecek? İşte hacca gidersen örtülmem gerekecek mi? Mesela hacca gitmem gerekli mi, gereksiz mi demiyor. Ee, anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bu alışkanlıklar. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde geçen boğaza geçirilmiş halkalar mesela bazı tepsirciler onun alışkanlıklar olduğunu söylüyor. Biz onların boğazlarına halkalar geçirdik onlar boyunlarını hiçbir yere kıpırdatamazlar. Yani artık sabit görüştüler. Sadece tek bir tarafa bakabiliyorlar diyor Rabbimiz. Bir başka yerde mesela işte yine çok geçen Kur'an-ı Kerim'de biz onların kalplerini mühürledik diyor mesela. Kalplerinin mühürlenmesine Elmalı Hamdi Yazı Merhum alışkanlıklar yoluyla kendilerinde ikinci bir fıtrat kesbetmeleridir diye açıklıyor. Yani ihtiyatlar, alışkanlıklar öyle büyük bir şey oluşturuyor ki etki oluşturuyor ki üzerimizde doğuştan getirdiğimiz fıtratı kaybedip ikinci bir fıtrat, ikinci bir kişilik inşa etmiş oluyoruz. İşte bu da kalbin mühürlenmesi. Niye? Çünkü o doğuştan getirdiğimiz temiz fıtratı artık kaybetmiş oluyoruz. Yani. E, alışkanlıklar konusuna arkadaşlar e, kendinizle ilgili ama bakın başkalarıyla ilgili değil. Ben kendimle ilgili, siz de kendinizle ilgili alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Yani e, mesela şimdi Ramazan Şerif yaklaşıyor ramazanı şeritin gelmesi gerekmiyor her zaman biz hani nafile oruçlar tutmalıyız sünnet olan oruçları tutmalıyız bilhassa işte şaban ayını peygamberimiz mesela o kadar oruçlu geçirilmiş ki bazen e, hiç bırakmayacak zannederlermiş ama hiçbir zaman da 3 ayların tamamını oruçlu geçirmemiş e, bunu da bilelim efendim oruç tutacağımız zaman e, değil mi bazı alışkanlıkları olana işte çayını zaman içeceğim çay içmeden olacak mı sigara içmeden olacak mı yani bakın açlığı susuzluğu değil e, bağımlılık geliştirdiğimiz çay, kahve, sigara, her neyse bağımlılık geliştirdiğimiz ne varsa arkadaşlar e, onu ne yapacağım diye düşünüyoruz. O bize bir engel oluşturuyor. Bütün ahlaki meziyetler böyledir. Bir ahlaki, bir ibadeti, bir ahlaki meziyeti mesela işte teheccüde niye kalkamıyoruz? E, erken yatma alışkanlığı geliştiremediğimiz için. Çünkü insanın belli bir saat uykuya ihtiyacı var yani. Ve o ihtiyacı karşılay, hem o ihtiyacı karşılayıp hem de tehditte kalkmak istiyorsa akşam yani en geç onda yatakta olmuş olması lazım. Bunu gerçekleştiremediğimiz için bu alışkanlığı değiştiremediğimiz için bakın çok büyük bir hayırdan ömrümüz boyunca hem de mahrum kalmış oluyoruz. Bu ve benzeri yani daha sayılamayacak kadar çok mesela harcamalarımızla ilgili alışkanlıklar efendim insan ilişkileriyle ilgili alışkanlıklar işte yeme içme biçimiyle ilgili alışkanlıklar çeşitli tüketim alışkanlıkları bu alışkanlıkların insanın en büyük zindanı olduğunu arkadaşlar bilmemiz lazım ve e, aynı zamanda bir konfordur aranızda psikologlar vardır mutlaka yani alışkanlıklar bir konfordur niye çünkü her şeyi ayrı ayrı tek tek düşünmeniz gerekmez yani yarın sabah kahvaltıya kalkınca ne yapacağım şimdi acaba ne, çorba mı yapsam yemek mi yapsam, yatsam, böyle düşünmüyoruz değil mi? Daha gözümüzü açmadan çaydanlığı ocağa koyuyoruz. Niye? Çünkü işte bir kahvaltı alışkanlığımız var. Yani alışkanlıklar rutine bağlar hayatı ve kolaylaştırır. Ama aynı zamanda kemikleştiği için yani hem bir konfor hem de büyük bir tehlike barındırıyor içerisinde. Neyse konumuz alışkanlıklar değil. İşte böyle siyerden her şeye geçme imkanı var ama o zaman da Hiçbir zaman sonuna gelemeyiz. Evet, sizi diyor bu üç alışkanlığınız. Yani domuz eti yemeniz, haça tapmanız ve Tanrı'nın oğlu bulunduğuna inanmanız. Çünkü insanın zihinsel alışkanlıkları da vardır arkadaşlar. Düşünme alışkanlıkları vardır. Sadece yani davranışlarla ilgili değildir alışkanlıklar. Mesela ahlaki alışkanlıklar vardır. İnançla ilgili alışkanlıkları vardır. Mesela işte uğursuzluk inancı gibi. Veya ne bileyim işte başka inançlar. Şimdi detaylara girmiyoruz. Necranlılar o halde İsa'nın babası kim diye sordular. Yani İsa Tanrı'nın oğlu değilse babası kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyi beklemek suretiyle cevap vermedi bu soruya. Cevap vermek için vahyi bekledi, sustu. Bu arada Hazreti İsa'nın şahsiyeti ve Hristiyanlık hakkında bilgilerin yer aldığı Ali İmran suresinin başından itibaren 80'den fazla ayet oldu Arkadaşlar Ali İmran suresi neredeyse baştan sona Hristiyanlıktan bahseder. Çok baskın bir şekilde surede Hristiyanlık anlatılır. Bu vesileyle o sureyi de gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi kaç kez değil mi? İşte bu sırada Enfal suresi nazir oldu. Lütfen onu okuyun. Tevbe suresi nazir oldu. Onu okuyun dedik size. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, gerektiği gibi anlaşılabilmesi için sihirin onun altında nasıl bir zemin oluşturduğunu da bu vesileyle görmüş oldunuz. Efendim Hz. İsa hakkındaki soruya bu surenin 59. ayetinde Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişine Adem örnek gösterilerek cevap verilmektedir. Yani Hz. İsa'nın babası yok annesi var buna şaşıyorsunuz. Ve do, e, kendinizi İsa'ya bir baba bulmak zorunda hissediyorsunuz. Ve Tanrı'dır onun babası diyorsunuz. Ama Hz. Adem'in hem annesiz hem babasız dünyaya geldiğini kabul ediyorsunuz. Hristiyanlara diyor e, Cenabı. Hak. Hz. Peygamber e, Ali İmran Suresinin 59-61. ayetlerini Necran heyeti mensuplarına okuduktan sonra yani bu tartışmalar çok uzun devam ediyor arkadaşlar. Hatta günlerce e, sürdüğü söyleniyor kaynaklarda ve peygamber efendimizin bunu da belirtelim ayrıca bu da önemli onlara mescidin içinde çadırlar kurarak e, onları orada ağırladın belki 60 kişinin hepsini değil muhtemelen e, o, gelen heyetleri de heyetlere de bunu yapmış peygamberimiz Çadırı, çadırları mescidin içine kurdurarak orada onları ağırlıyor yani orada yatıp kalkıyorlar müslümanların davranışlarını yani efendimiz e, adeta kendi toplumunu e, kendi cemaatini kendi inananlarını dışarıdan gelen o heyetlere adeta gösteriyor, numune olarak gösteriyor arkadaşlar. Nasıl ibadet ediyorlar, birbirleriyle nasıl konuşuyorlar. Yani öyle bir yetiştirmiş ki onları, öyle bir topluluk oluşmuş ki hani gelen görsün İslam insanı ne yapar yani? İslam insanı neye dönüştürür? Şimdi Siyer'den bahsederken yakışık kalmayacak ama Bülbül'ü Özdürmek diye bir kitap bir roman var çok meşhur herkes bilir herkes de okumuştur sanırım içinizde okumayan bir tek ben varım vardım işte bir türlü elim gitmedi yani o kitaba hep söylerler çocuklar falan okuyun diye gençler geçen de bir rüya münasebetiyle rüyamda o kitabı okumam söylendi arkadaşlar <gülüyor> bir rüya içerisinde ben de ciddiyi aldım ve kitabı okumaya başladım yani Arkadaşlar, bilenleriniz bilir. Hani o mahkemenin anlatıldığı bölümler vardır. Bir zenci e, haksız bir ithamla yargılanıyor. E, o kadar bariz ki e, zenciye iftira atıldığı arkadaşlar. Ve onu savunan avukat zaten kitabın baş kahramanı. O avukat Atikus. Efendim, son derece mantıklı ve herkesi ikna edecek delillerle Herkes çok emin. Mahkemeyi izleyen çocukların ağzından zaten roman yazılmış. Mahkemeyi izleyen çocuklar bile yani tamam kurtuldu hani zenci diye düşünüyorlar. Ama orada insanların diyor ki birisi mesela neden yadırgıyorsunuz zencinin mahkum edilişini? Bu topraklarda diyor bakın bu 1700'lerde mi 1800'lerde mi 1900'lerde mi ne zaman geçiyor? Yani şurada en fazla 150-200 yıl olmuş bu hadise olalı arkadaşlar. Diyor ki bu topraklarda hiçbir zaman diyor bir zenciyle bir beyaz mahkemeye çıktığında zenci kazanamaz diyor. Haklı bile olsa. Bakın öyle bir dünya şurada 100 yıl öncesine gelinceye kadar böyle bir dünyada yaşadık biz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düşünün şimdi geliyor bir heyet. Bilal-i Habeşi müezzin. Müezzin oluyor. Bilal-i Habeşi ve hazinenin anahtarları var. Yani hazine dediği devletin e, gelirlerinin konduğu yerin anahtarları Bilal-i Efendim birbirlerine olan davranışları, her ırktan insan var. İşte kim erken gelirse, kimin bilgisi çoksa imamın arkasındaki birinci safa o duruyor. Böyle bir ayrılmış yer yok, bir, bir, bir, bir şey yok insanlar arasında. Yani sadece camideki halli, halimiz bile biz çok alıştığımız için arkadaşlar buna, bunun içinde doğduğumuz ve büyüdüğümüz için bu kültürün bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunun farkında değiliz arkadaşlar. Onun için yani İslam'ın nasıl anlatayım size, en bildiğiniz, en yalın halini bile yaşadığımızda, mescitlere gittiğimizde, oradaki insanlarla o, o İslam'ın bize öğrettiği şekilde bir ilişki, bir iletişim kurduğumuzda, bu hal bile dünyadaki bütün dengeleri alt üst edecek kadar mükemmel bir örnektir arkadaşlar. Yani işte mesela belki bizi camilere çok götürdükleri için büyüklerimiz, muhtemelen yani ben şimdi bir ihtimali söylüyorum. Büyüklerimiz bizi, babaannelerimiz, annelerimiz camilere çok götürdükleri için mesela benim nazarımda işte Korkulacak, çekinilecek, işte karşısında tır tır, tır, tır ya da ne bileyim çok imrenilecek kişiler e, değil hiç kimse. Hiç kimse öyle değil. Çünkü o camdaki eşitliği gördük. Belki şuur altımız o şekilde oluştu. Şey i̇şte ilk gidenin ön safa oturduğunu gördük yani. Kadınlar için söylüyorum. Efendim, böyle kimseye bir ayrıcalık yapılmadığını gördük. İşte Allah rahmet eylesin hepsine. Yani biz çocuklara kızanlar da olurdu cemaatin içinden ama bizi çok büyük bir hararetle müdafaa edenler de olurdu. Allah onlara rahmet etsin. E, camide oynayarak büyüdük biz arkadaşlar. Orada kim bilir şuur altımıza neler işlendi, neler kazındı, zevklerimiz, efendim insanlara bakışımız nasıl oluştu orada? Onun için kendi mekanlarınıza gitmeyi bıraktıktan sonra kendi medeniyetinize ait çocuklar yetiştiremeyeceksiniz arkadaşlar. Kendi mekanlarınızda bulunmayı yani kendi muhitindeki camileri bile tanımıyor bugün insanlar. Halbuki işte Nur Suresi'nde okuyoruz pazartesi günleri Nur Suresi tefsirini. o Nur ayetinde, Nur ayetinde anlatılan nur arkadaşlar o kadar muazzam benzetmelerle Üzerine kitaplar yazılan bir ayette anlatılan o nur nerede? 36. ayette fi buyutin ebinallahu camilerde diyor müfessirler. Allah'ın nuru camilerdedir diyor. Allah ibadet hanelerdedir diyor. Onun için Efendimizin bu mescitte ağırlamasını ne oluyor ya? Hristiyanlar nasıl yani veya gelen müşrikler nasıl heyetler nasıl mescitte kalabiliyorlardı e, demeyin. Evet e, ve bütün bu tartışmaların sonunda arkadaşlar e, mübahele ayeti denen yani karşılıklı yeminleşmeden bahseden bir ayet-i kerime nazil oluyor. Hangi ayet bu? Ali İmran suresi 61. ayet. Şöyle diyor. Artık sana bu ilim geldikten sonra kimsenin de onun hakkında münakaşa etmeye kalkarsa onun hakkında tazir-i hakkında de ki Geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi, yani sizler, evlatlarımız, ailelerimiz, eşlerimiz hepsini çağıralım. Sonra da canı gönülden iptihal ile dua edelim. Allah'ın laneti yalancıların boynuna geçirelim. Yani toplanalım, siz de çocuk çocuğunuzu toplayın, ben de getireyim ehli beytimi. Efendim hep beraber ellerimizi açalım, siz de yalvarın, biz de yalvaralım. Ki hangimiz yalan söylüyorsak Allah'ın laneti ona olsun diye. Hz. Peygamber yanına Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Ali'yi alarak bu ayeti okumak üzere Necranlı Hristiyanların karşısına çıktı ve kendilerini karşılıklı lanetleşmeye davet etti. Onun bu teklifi karşısında Necranlılar durumu görüşmek üzere müsaade istediler. Sonunda Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu bildiklerinden mubahale yapmamaya karar verdiler. Bunu yapmayalım dediler. Gene arkadaşlar, işte ehli kitap farkı diyelim ya da ilim farkı diyelim. Geçmişteki peygamberlerin, hani o müşrik kavimlerinden veya Efendimiz'le savaşmaya kalkan müşriklerden daha akıllıca hareket ediyorlar. Kendi dinlerinde kalmak istediklerini ve cizye vermeye razı olduklarını bildirdiler. Hazreti Peygamberin bu teklifi kabul etmesi üzerine de efendim işte anlaşma imzalandı. Yani şunları ödenecek, cizye olarak, şunları ödeyecekler, şartlar şöyle diye bir anlaşma imzalandı. Peygamberimiz döneminde efendim çeşitli işte kuzeye tertiplenen seferlerin sebebi diyor kitabımız. Efendim Hristiyanlar tarafından işlenen uluslararası hukuk ihlalinin cezalandırılmasına o sefer dediği de işte Tebuk Seferi, Mu'te Savaşı arkadaşlar. Peygamber Efendimizin uluslararası hukuk ihlali dediği nedir burada? Elçilerinin öldürülmüş olmasıdır. Peygamber Efendimiz işte Mu'te Seferini ve Tebuk Seferini bu Hristiyanlara karşı bu uluslararası hukuk ihlali işleyen Hristiyanlara karşı gerçekleştirmiştir. Onların detaylarını konuştuk biliyorsunuz. Şimdi peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği davet, İslam'a davet mektuplarındayız arkadaşlar. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında bütün seferleri de İslam'a davete yöneliktir. Yani biliyorsunuz herhangi bir savaş için dahi yani kendisine yönelik bir tehditten dolayı, kendisine dediğimiz İslam topraklarına yönelik bir tehditten dolayı Efendimiz bir savaş açtığında ne yapıyor da adeti neydi arkadaşlar? Ee, insanları ilk önce İslam'a davet etmek hatta geceleyin saldırmayın mesela giden ordularına kendi olmadığı zaman e, görevli olarak gönderdiği ordularına bunları söylüyor geceleyin saldırmayın sabah olmasını bekleyin ve onları ilk önce İslam'a davet edin İslam'ı kabul ederlerse onlarla savaşmayın ve bunlar daha sonrası için o kadar önemli e, emirler ki arkadaşlar çünkü e, bir toprağı savaş yoluyla ele geçirdiğinizde o toprak artık size ganimet oluyor. Dolayısıyla ekonomik sebeplerle aslında güçlü olanlar savaşmak istiyor. Çünkü kendi gücünden emin ya, o toprağı alacak ve e, ekonomik olarak kendi topraklarına katacak, e, mülkiyeti artacak, işte halkını zenginleştirecek mesela, kendi halkını e, zenginleştirecek vesaire. E, Efendimiz bunun böyle bir, Ekonomik çıkar elde etme amaçlı olmadığını, insanlar eğer İslam'ı kabul ediyorlarsa hiçbir şekilde onlarla savaşılmayacağını göstermiş oluyor. Tabii burada hiçbir şekilde ifadesine bir kayıt düşelim. Yani kendi nasıl diyelim devletin otoritesini kabul etmeleri şartıyla. Çünkü biliyorsunuz daha sonra Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlere karşı savaş ilan etmiştir. Ee, ve Hazreti Ömer'le yaptıkları e, fikir teatileri var. Yani Hazreti Ömer buna başlangıçta karşı çıkıyor. Fakat daha sonra Hazreti Ebubekir'in ne kadar isabetli hareket ettiğini e, o da söylüyor. Niçin arkadaşlar? Çünkü orada zekat vermemek demek seni devlet olarak kabul etmiyorum demektir. Yani bunu da hiçbir devlet e, kendi varlığını böylesine e, tehdit eden, reddeden bir e, isyana karşı e, cevapsız kalmaz onlara savaş açmıştır Hazreti Ebubekir Bekir hatta demiştir ki e, peygamber efendimize getirdikleri bir uyuz keçiyi bile bana getirmezlerse onlara savaş açacağım demiştir evet şimdi neyse bu bir farklı konu cihat konusuyla ilgili daha detaylara bakabilirsiniz arkadaşlar cihat konusuna bakın savaş konusuna bakın bunları şimdi bazen böyle işte Instagram'da şurada burada sosyal medyada insanlar böyle 2-3 satırlık yorumlarla bu konuları tartışmaya kalkıyorlar. Arkadaşlar lütfen önce okuyalım kaynaklardan. Yani cihat nedir? İslam'da savaş nedir? Hangi şartlarda açılır? Ee, İslam'ın uluslararası hukuk anlayışı nedir? Savaş hukuku anlayış, anlayışı nedir? Efendim kıtal nedir? Savaş cihatla kıtal arasında ne fark vardır? Savaş arasında ne fark vardır? Ee, bu konuda farklı görüşler var mesela bunları e, gözden geçirmek lazım. Öyle e, nasıl anlatayım size? mesela diyelim ki işte bir hastaya uygulanacak cerrahi operasyonu bir instagram postunun altında tartışır mısınız tartışır mı doktorlar yani bunun gibi bir şey arkadaşlar yani bunun gibi bir şey yapmaya kalktığımız şey o yüzden bazen hiç cevap yazmamak ya da işte o tartışmaya hiç katılmamak en doğrusu insanları sadece lütfen hani okuyun biliyor musunuz bunu kaynağından okudunuz mu demek lazım Şimdi arkadaşlar Efendimizin işte bu davet merkezli politikasının gereği olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, politika demeyelim siyaset diyelim orada da bir kelime oyunu var neyse onu geçiyoruz arkadaşlar çevre ülkelerin hükümdarlarına kabile başkanlarına ve etkili şahıslara İslam'a davet mektupları gönderdi Peygamber Efendimiz epey bir mektup var burada da hepsinden hemen hemen neredeyse bahsediliyor uzun bir bölüm ayırmış müellifimiz e, hicretin 6. yılında başlanıyor bu Hüdeybiye'den döndükten sonra başlanıyor bu e, davet mektuplarının gönderilmesine elçilerden 6. E, diyeceksiniz ki demin hicretin 9. yılından bahsediyorduk diyeceksiniz o arkadaşlar Necran Hristiyanları bölümü Hristiyanlarla ilişkiler konusunun son bir, e, konusuydu Hristiyanlarla ilişkiler diye ayrı bir bölüm var kitabımızda e, sırasıyla Hristiyanlarla ilişkileri tamamen okuduk Necran'dan gelen heyetle birlikte Hristiyanlarla ilişkiler kısmı sona erdi şimdi e, İslam'ın civar ülkelere tanıtımıyla ilgili Peygamber Efendimiz'in yaptığı faaliyetlerden bahseden bölüme başlamış olduk hicretin 6. yılında e, Efendimiz mektuplar göndermeye başlıyor ee, ve 6 tane elçiyi mesela aynı günde yola çıkardığı söyleniyor peygamber efendimizin rivayet ediliyor ee, bunların isimlerini de saymışlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Duhiye bin Halife el-Kelbi'yi Bizans hükümdarına Amr bin Umeyye -Ume et Damri'yi Habeş hükümdarına Abdullah bin Huzafe es-Semi'yi İran kisrasına Hatıp bin Ebu Belt'a'yı İskenderiye hükümdarı Mukalkısa Şuca bin Vehbi Gassan Kral Haris bin Ebu Şemir'e ve Selit bin Amrı ı Yemame hakimi Hevze bin Ali'ye gönderdi. Bunların dışında arkadaşlar Arabistan'ın kuzeyinde ve güneyinde bulunan çeşitli kraliyet ailelerinin bakiyelerine yani bir şeyleri olmamış bir hükümranlıkları kalmamış ama bir kraliyet ailesi Arap kabile başkanlarına ünlü ve nüfuzlu kişilere yani toplumda etkisi yüksek olan kişilere, Hristiyanlara, Yahudilere ve Mecusilere de mektuplar gönderdi. Ve bu mektuplar arkadaşlar bir kısmı orijinal haliyle bulunmuş yani halen elimizde mevcut efendim onlar üzerine yapılmış özel çalışmalar var akademik araştırmalar var fotoğrafları var ilgili kaynaklarda onları görebilirsiniz Hz. Peygamber'in Bizans İmparatoru Heraklius'e gönderdiği mektup şöyledir bu mektuplarla ilgili size söylemiştim daha önce onun için girmiyorum oradaki bahse hani bu kadar kısa bir mektupla adam Müslüman mı olacak yani Değil mi? o konu beni hep düşündürür arkadaşlar buradan neyi anlıyorum ben şahsen muhakkak daha anlaşılacak çok derin hikmetler de vardır ama arkadaşlar <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin tebliğ ile yükümlü olduklarını ikna ile yükümlü olmadıklarını hatırlayalım onların görevi duyurmaktır arkadaşlar duyurmaktır o yüzden mesela bugün biz ya adam işte sadece İslam diye bir dinin varlığını biliyor başka bir şey bilmiyor hani bu adam mükellef mi değil mi sorumlu tutulacak mı kıyamet gününde Müslüman olmakla diye kafamızın karıştığı yerler var ya işte bu mektuplar onlara çok güzel bir şeydir ee, kıyaslayabileceğimiz bir tarihi örnektir arkadaşlar elbette yani peygamber efendimizle akraba olup onunla aynı şehirde büyüyen onu çocukluğundan gençliğinden beri tanıyan onun ahlakına şahit olan bütün yaşantısı onun gözünün önünde olan akrabaları komşularıyla bizans hükümdarı veya işte bilmem yemame hükümdarı aynı şey, hesaba tabi tutulmayacak tabii ki yani sadece eline bir mektup geçmiş o mektupta 2-3 satır var yani bu insanın hesabı ile Ebu Cehilinki bir olmayacaktır muhtemel. Çünkü Allah adildir. Birinin tanışıklığı çok daha fazla, gözünün önünde çok daha fazla deliller var. Ama sonuçta ötekine de mesaj ulaştı arkadaşlar. Tebliğ ulaştı. Bir son peygamber beklentisi. Çünkü bütün dünyada var. Büyük, i̇ki büyük dinde de var. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da var. Hepsinin din adamları bunu biliyorlar. Göklerin melekutu gelecek. Hazreti İsa'nın e, aleyhisselamın sözlerinde geçiyor bu kendileri bununla vaazlar veriyorlar arkadaşlar. Ben ancak işte onu haber vermek için geldim diyor Hazreti İsa. Onun geleceğini haber vermek için geldim. Asıl gelecek olan o asıl ona tabi olmalısınız diyor. E, ve insaflı olanlar e, işte az önce anlattığımız alışkanlıklarının esiri olmayıp hakikati bütün alışkanlıklarının üstünde. Yani hakkın hatırı alidir derler ya o hakkın hatırına itibar edenler her şeyi bırakıp Müslüman oluyorlar. Ee, mesela arkadaşlar şeyde siz söyleyin Ali İmran suresinde bu Necran Hristiyanların anlatıldığı bölümün tefsirinde Elmalı Hamdi yazır bunu söyler arkadaşlar. Diyor ki mesela o Necran'dan gelen heyetin içerisinde iki tane rahip kardeş dönüşte konuşuyorlar. Biri ötekine diyor ki küçük olan, abi diyor biz diyor bu adamın diyor beklenen peygamber olduğunu anlamadık mı yani? Anladık, neden Müslüman olmadık diyor. Demek ki onun sözü o kadar geçmiyor heyette. Yani şaşırıyor büyüklerin, ileri gelenlerin niye bunu kabul etmediğini. Ve büyük olan diyor ki evet diyor öyle ama şu krallar bize diyor kiliseye yani öyle büyük mülkler verdiler ki ondan vazgeçemeyiz diyor. Orta çağda kilisenin pozisyonunu hatırlayın yani. Dolayısıyla bu mektuplar hani bir mektupla iki üç satırla mı adam Müslüman olacak demeyin. Çünkü görev zaten ikna değil. Görev tebliğ arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bunu defalarca vurguluyor Rabbimiz. Hazreti Peygamber'in Bizans İmparatoru Heraklius'a gönderdiği mektup şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'den Bizans İmparatoru Heraklius'a hidayete uyanlara selam olsun. Seni İslam'a çağırıyorum. İslam'ı kabul et ki kurtuluşa eresin. Allah'ın da sana mükafat, Allah da sana mükafatını iki kat versin. Eğer kabul etmezsen halkın günahını sen çekersin. Ey ehli kitap sizin de bizim aramızda müşterek olan söze geliniz. Buradan sonrası ayeti kerime. Sadece Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun ki biz Müslümanız deyiniz. Bu mektup yani. Heraklius Hazreti Peygamber'in elçisini o sırada bulunduğu Kudüs'te veya Humus'ta kabul etmiş. Yine o sırada daha Mekke fethedilmedi Hicri 6. yıl arkadaşlar. Yani Mekke fethedilmedi Ebu Süfyan daha Müslüman değil onu demek istiyorum. Suriye'de bulunan Ebu Süfyan ve arkadaşlarından Hazreti Peygamber hakkında bilgi almış. Başka siyer kaynaklarında bu uzun uzun anlatılır Heraklius Ebu Sufyan'ın konuşması lütfen okuyun arkadaşlar şimdi ben detaylara girmeyeceğim şöyle yapıyor Heraklius diyor ki bu bulunduğumuz yerde diyor bu adamın memleketinden kimse var mı diyor şu anda Ebu sufyanla birlikte gelen bir kervanın Ebu Sufyan başkanlığında gelen bir kervanın orada olduğunu söylüyorlar onları çağırın diyor e bütün o Kureyşli kervanda kim varsa işte ileri gelen onlar Ebu Sufyan beraber Heraklius'un huzuruna gidiyorlar ve Heraklius diyor ki lideriniz kim diyor Ebu Sufyan benim diyor sen öne çık diyor. Yani arkada Kureyşlerin tepkilerini görmeyecek şekilde onu öne çıkarıyor ve Efendimizle ilgili sorular soruyor. İşte ahlakıyla ilgili sorular soruyor, sosyal hayatıyla ilgili sorular soruyor. Bu dini, e, dine girenler çoğalıyor mu, azalıyor mu, dinden çıkanlar oluyor mu buna dair sorular soruyor. Ve e, daha sonra Ebu Süfyan Müslüman olduktan sonra diyor ki hayatımda hiçbir gün o günkü kadar yalan söylemek istememiştim. Yani yalan söylemek istiyor çünkü sorduğu bütün sorulara o kadar güzel cevaplar vermek zorunda ki çünkü gerçekten hayatında hani Efendimizin hayatında e, rahatsız edecek bir şey yok yani. hani ona bir kusur e, yapıştıracak herhangi bir şey yok. E, neden peki yalan söylemiyor Ebu Sufyan? Diyor ki arkamdaki Kureyşlerin yüz ifadelerini göremediğim için çünkü Heraklius ona soruyor ama arkadakilerin de yüz ifadelerine bakıyor. Efendim Kureyşlileri arasında adım yalancıya çıkar diye korkumdan söyleyemedim diyor. O görüşme çok hoş bir görüşmedir. Hatta Heraklius eğer bu söylediklerin doğruysa, çok, şu ayaklarım bastığım toprak çok geçmeden o adamın olacaktır diyor ve böyle orada bulunan Hristiyan ileri gelenler din adamları falan homurdanmaya başlıyorlar hatta bu Sufyan'ın onları değişik bir tarif edişi var rivayette görürsünüz efendim Heraklius hemen diyor ki ben sizi denemek için söyledim diyor inancınız samimiyetinizi denemek için söyledim diyor ee, yani insan diyor ki böyle tarihte böyle kırılma anları var arkadaşlar o dönemdeki Hristiyan e, uluları e, bu İslamla Hristiyanlığın birbirinden asır geç, geçen bütün asırlarca uzaklaşmasının temel sorumlusudurlar arkadaşlar daha sonra işte haçlı seferleri vesaire yani bile bile gizledikleri için Peygamber Efendimiz hayattayken onun son peygamber olduğunu bile bile gizleyen kim varsa Hristiyanlardan ve Yahudilerden tarihte onun kendilerinden sonra gelen bütün Hristiyanların ve Yahudilerin vebalini taşıyacaklar. Bizim de öyle yani herkes kendi çapında tabi bizim de benzer sorumluluklarımız yani onlar kadar değil tabii ama bizim de benzer sorumluluklarımız var. İslam ahlakını var etmediğimiz zaman kendi hayatımızda işte Peygamberimizin mescidinde bütün Müslümanları gelen heyetlere göstermek istediği gibi böyle arkamızdan gelen nesillere bizi her gördüklerinde İslam'a daha da yaklaşacakları, İslam'a daha da sempati duyacakları, saygı duyacakları bir hayat ortaya koyamadığımız için Koyamıyorsak bizim de çok ciddi vebalimiz var arkadaşlar. Onun için bizim yaş grubu yani benim yaş grubu yani nasıl diyeyim size işte 35-40'ın üstünde olanların mazeretimiz yok arkadaşlar. Gençlik geçti yani çoluk çocuğa karışıldı artık senden sonra bir nesil var arkamda ve o nesil çaktırmasa da öyle sizi örnek almıyor falan bize bakmıyor onlar onlar kendi dünyalarındalar falan zannetmeyin yani. Size bak bize bakıyorlar sürekli ve e, bizim ortaya koyduğumuz düzey üzerinden dini algılıyorlar arkadaşlar. Biz nasıl bir seviye ortaya koyuyorsak hayatımızda o seviye ile dini algılıyorlar. O seviyeye göre dini e, kabul ya da reddediyorlar ya da karşı çıkıyorlar kabul ediyorlar. Onun için aynı şey aslında kendi küçük ölçekte tabi çok küçük ölçekte bizim hayatlarımız içinde söz konusu. Herakliyüz o müzakereler sonucunda onun peygamber olduğuna kanaat getirmiş ancak tebaasının Hristiyanlığı terk etmeye karşı olduğunu belirterek İslam'ı kabul etmemiş, elçiye hediyeler vermiş, iyi davranmış elçi, gelen elçiye ve göndermiş. Habeşistan hükümdarının İslam'ı kabul ettiği ve Hazreti Peygamber'in mektubunu muhafaza ettiği rivayet edilir kaynaklarda. Hatta Efendimiz'in yani ama açıkça hani böyle bir İslam'a girip işte beş vakit mamaza başladığına dair bir bilgimiz yok ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun vefatını duyduğunda gıyabında cenaze namazı kıldığına dair rivayetler var. İran Kisrası Hüsrev Perviz bakın burada da ilginç arkadaşlar olaylar var. Mektubu alınca Hireli katibine okutmuş mektupta Hazreti Peygamberin adını kendi adından önce yazmasına işte Allah'ın elçisi Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya diyelim ki böyle Hitap ediyor Peygamberimiz. Ee, önce yazmasına sinirlenerek mektubu yırtmış ve elçiyi de dışarı çıkartmış. Elçi doğruca Medine'ye gelip olayı anlatınca Hazreti Peygamber Kisra'nın devletinin parçalanması için Allah'a dua etmiş. Bazı davranışlar semboliktir arkadaşlar. O mektubu parçaladı, Allah da onun devletini parçaladı. Yani kendi kişisel hayatımızda da hani bazen bir şeye saygı göstermek mesela işte Kur'an'a saygı göstermek mesela Türklerin hani Mustafa bu kadar saygı göstermeleri İslam dünyasında garip karşılanır mesela işte yere koyuyor kalkıyor namaz kılıyor mesela bir başka Müslüman biz de onu kınamayacağız çünkü o da şöyle diyor Kur'an'a saygı bu sayfaya saygı değildir diyor sen diyor onun lafzını anlamıyorsun okumuyorsun uygulamıyorsun bu Kur'an'a saygı değildir diyor ama olsun hani Allah'ın kelamı diye gösterdiğimiz o saygıya da bir karşılık olabilir Allah katında arkadaşlar Allah'tan gelen her şeye yani sadece Kur'an'a işte bayrağa işte camiye değil öyle düşünmeyin namaza işte hani böyle görünen sembollerine diye düşünmeyin mesela işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağdığı zaman çıkıp aklıma ilk gelen örneği söylüyorum çıkıp böyle göğsünü bağrını açarak yağmurun tenine değmesini istermiş ve dermiş ki o Rahman'ın elinden daha yeni çıktı yani doğadaki o yaratıl, yaratılışa saygı göstermek Allah'ın e, yaratığı olduğu için arkadaşlar hani bunları niçin yaptığımız çok önemli ona göre karşılık alacağımızı düşünüyorum e, bile bile bir hürmetsizlik Hani orada Müslüman kardeşlerimizin bu safı yere koyup kalkıp namaz kılması çünkü o hürmetsizlik ettiğini düşünmüyor. Ama bile bile kasten bir hürmetsizlik herhangi bir dini mesela işte bir tesbihle alay etmek, namazla, seccadeyle alay etmek bunlar hep bizim ülkemizde çok çok yapıldı biliyorsunuz. Karikatürlerde, filmlerde vesaire. Son derece tehlikelidir. Bir de Allah sabırlıdır arkadaşlar. Yani diyelim ki işte siz bir şey ya Allah korusun size örnek vermeyeyim. Bir e, Allah'a saygısı olmayan biri bir saygısızlık yaptı diyelim. O saygısızlık belki 50 yıl sonra onu gelip bulacak. Ama bu Allah katında arkadaşlar 2 dakika bile değil. Yani bize 50 yıl o. Anlatabildim mi? Onun için başımıza gelen olayların Aslında geçmişte bizim ektiğimiz tohumların ürünleri olduğunu da olabileceğini de daha doğrusu düşünmek lazım zaman zaman gerçi bu bazılarımızı çok kaygılandırıyor ama vakada budur Diğer taraftan kisra yemendeki Valisi yani bu mektubu yırtan yemendeki Valisi bazara bir mektup yazarak, Efendim, Resulullah'ın derhal yakalanmasını ve kendisine göre gönderilmesini söylemiş. İki görevlinin gelip Yemen valisinin mektubunu kendisine vermeleri üzerine iki kişiyi göndermişler Medine'ye. Peygamberimizi yakalayıp Kisra'ya götürecek. Peygamberimiz onları İslam'a davet etmiş. Bir gün sonra da Kisra'nın öldüğünü onlara haber vermiş. Siz böyle diyorsunuz ama beni Kisra, Kisra öldü diyor Peygamber Efendimiz. Gerçekten de Kisra... 27 Şubat 628'de kendi öz oğlu Şireveyh tarafından öldürülmüş. Bu gelişme üzerine Bazan ve etrafındakiler Müslüman olmuşlar. İran kisrası İslam'ı kabul etmemiş. Ama Bahreyn, Umman ve Yemen gibi Arabistan'daki İran sömürgelerinin yöneticilerine gönderilen mektuplar başarılı sonuçlar vermiş. Ve bu bölgeler İran'dan ayrılıp İslam devletinin birer eyaleti haline gelmişler. İskenderiye valisi Mukavkız, Kendisine gönderilen mektubu alınca Kıptilerin kendisini dinlemeyeceğini ve makamından da ayrılamayacağını bildirmiş cevabi bir mektup yazmış ve çeşitli hediyeler ve cariyeler peygamber efendimizin işte eşi Mariye oradan gelen bir cariye bunları Medine'ye göndermiş efendim. Hatta gönderilen elçi Hatip İbni Ebi Belta Mukavkıs'ın kendisine çok cömert davrandığını orada çok güzel bir şekilde ağırladığını söylemiş. Peygamberimiz Şuca bin Ebu Vehbi Gassan Kralı Haris bin Ebi Ebu Şemir'e göndermişti. Haris sinirlenmiş bu mektuba yara atmış ve hatta Medine'ye bir hücum seferi tertipleme tehdidinde bulunmuş. Fakat Bizans imparatoruna durumu yazıp ondan istediği cevabı alamayınca elçiyi hediyelerle o da geriye göndermiş. Peygamberimizin bu valisine gönderdiği Haris bin Umeyr Gassanlı bir başkan olan Şurahbil bin Amr tarafından kendi topraklarından geçerken öldürülmüş. Biliyorsunuz bu olay üzerine Muhte Savaşı gerçekleşmişti. Böyle arkadaşlar kitabımız bütün gönderilen mektupları kendisine gönderilen kişileri ve onların verdikleri cevapları uzun uzun detaylı bir şekilde bütün kayıtlar çünkü bu konuda artık çok kuvvetli kayıtlar var dediğim gibi Medine döneminin sonuna doğru geldiği için efendim ee, kitabımızda geçiyor. Bu mektupların sayısı o kadar çoktur ki gönderilen şahıs ve kabilelerin isimlerini yazmak, metinlerini vermek, teker teker ele alıp tahlil etmek kitabımızın kapasitesini aşacaktır demiş. Kaldı ki ben size bir çoğunu da Aktarmadım arkadaşlar. Şimdi bu heyetlerin anlamı üzerinde de bir bölüm ayırmış. Kitabımız uzunca bir bölüm ayırmış. Orayı da size özet olarak aktarayım. Yani ne anlama geliyordu Peygamber Efendimizin bu davranışı? Diyor ki kitabımız, kitabımız kitabımız diyorum. Arada bazen yeni katılanlar oluyor. Onlar için tekrar edeyim arkadaşlar. Hz. Muhammed ve evrensel mesajı. Profesör İbrahim Sarıçam'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkan bu kitabı. Şöyle şu kadar bir kitap ama kaç yıldır <gülüyor> içinden çıkamadık böyle uzun uzun anlattığımız için. E, Mekke fethedilip Kureyş'in onun ardından da güçlü bir kabili olan Hevazi'nin İslam'ı kabul etmesi ve 9. Hicri yıldaki Tebuk Seferi esnasında Arabistan'ın kuzey kesiminin İslam hakimiyetine girmesi üzerine yani düşünün işte arkadaşlar e, Hayber fethedildi. Arap yani o Hicaz bölgesinde artık Yahudi hakimiyeti kalmadı. Müşriklerin hakimiyeti sona erdi Mekke fethedildikten sonra. E, her taraftan o her taraftaki kabileler, civardaki kabileler artık hani İslam onların bükemediği el oldu. Yani gücünü ortaya koydu. Medine'ye heyetler göndermeye başladılar. E, fakat Hicri 9. yılda bu heyetler çok yoğun, üst üste heyetler geldiği için bu seneye senetül rüfud deniliyor. İşte heyet gönderen kabileleri saymış bir paragraf arkadaşlar, e, Medine'ye gönderilen heyetler. E, Hz. Peygamber tarafından gönderilen heyetler genellikle mensubu bulundukları kabilenin Müslüman olduğunu bildirmek ve onlar adına biatta bulunmak. Yani niçin gelmişler onları sayıyoruz şimdi. İslam'ın hükümlerini öğrenerek kabilelerine dönüp İslam'ı öğretmek. Çünkü bazıları uzun kalıyor Medine'de öğreniyorlar ve dönüp kendileri kendi topluluklarına öğretiyorlar. Veya uzun kalamayacak olanlar kendilerine dini öğretecek bir heyet istiyorlar, bir muallim istiyorlar. Bunun yanında az sayıda da olsa bazı şartlarla İslam'ı kabul etmek, dünyalık elde etmek, İslam dinini kabul etmemekle beraber cizye vererek İslam'ın hakimiyeti altına girmek. Yani büyük bir kısmı Müslüman olmak üzere geliyor ama bunların içinde bir kısmı da Müslüman olmayacak ama bir anlaşma yapmak istiyor. Yani Medine'deki İslam, o İslam devleti diyelim artık devletinin ile savaş durumunda olmak istemiyor onun tehdit, tehdit ettiği bir kişi olmak istemiyor, gücünü ispat ettiği için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelen heyetlere son derece misafirperver davranmış, iltifat etmiş, nazik davranmış, onlarla ilgilenmiş, efendim, Yanlarında kalarak Kur'an-ı Müslüman olanların bilhassa Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini, dinin prensip ve esaslarına vakıf olmalarını, sahabenin tatbikatını bizzat görmelerini sağlamaya çalışmış, sorularını cevaplandırmış, hiç bıkmadan, hiç yorulmadan arkadaşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elçileri Mescid-i Nebevi'de Üstüvanetül Vufud denilen, gidenler bilirler arkadaşlar, heyetler sütunu. Tam o e, Cennetül Bakiye, e, şey Cennetül Bakiye diyorum, e, Cennet Bahçesi, Ravza dediğimiz yer, Peygamber Efendimizin ile kabrinin arasında bulunan, yere yakın oradan hemen görünüyor arkadaşlar heyetler sütunu denilen bir direk var o direğin önünde onları kabul ediyor bu sütunun yeri günümüzde de bu heyetler sütunudur yazıyor üzerinde günümüzde de duruyor yani mescid nebeliğin içinde bazen de bazı heyetleri de e, tahsis edilmiş evlerde ağırlıyor e, yani boş evler değil bunlar misafirhane gibi sahabeden bazılarının demek ki daha müsait olan evleri müsait olanların evlerinde ağırlıyor peygamber efendimiz yani peygamberimize gelen misafirlerin bir kısmı mescitte çadır kurup ağırlanıyor ama bir kısmı da çok olduğunda diyelim ki heyetlerin çok fazla üyeleri veyahut da fazla heyetler öyle diyelim mescide sığmayanlar yani sahabenin evlerinde ağırlanıyorlar bunun günümüzdeki yansımaları da var yani halen nerelerde İstanbul yansıması nerelerinde var bilmiyorum ama mesela benim hocamın hocası rahmetli efendim, Mehmet Rüştü aşık kutlu hoca da kendi köyünde e, Kur'an-ı Kerim okutmaya ve hafızlık yaptırıp kıraat öğretmeye başladığında e, giderek öğrencilerin sayısı çoğalınca köyün bütün hanelerine o öğrencileri dağıtmış. Hatta yurt dışından öğrenciler gelirmiş e, ve kendisi işte o evlere dağıtarak düşünün siz köyde bir evsiniz size işte... Falan yerden gelen bir çocuk sizin evinizde kalıyor hafızlığı bitirip kıraatı bitirene kadar o öğrencileri köy halkı böyle kendi evlerinde misafir etmişler yatılı kurs falan olmadığı için. Ve Medine'den ayrılırken bu heyetlere çeşitli hediyeler vererek gönderiyor. Bunlar hep peygamber sünnetidir arkadaşlar. Gelen misafirinizi gönderirken bir hediye ile göndermek yatılı misafirleri bu hala mesela ailelerimizde uygulanan bir gelenektir yani hem ağırlıyorsunuz hem de giderken bir hediye vererek gönderiyorsunuz bazılarına emanname ahitname e, mesela onlarla yapılan anlaşmaların yazıldığı veya kendilerine verilen imtiyazların ya da tahsis edilen arazilerin yazılı olduğu emanname ve ahitnameler vermiş peygamber efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem burada e, münferit olaylar da Aktarılıyor. Yani bazıları mesela bunların çok kaba davranmışlar çok böyle bedevi hani topluluklar gelmiş çok böyle Efendimiz'i rahatsız edecek kabalıklar yapmışlar ama onlara hiç sesini çıkarmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta o kadar ki hani o rahatsızlık üzerine ayet-i kerime iniyor biliyorsunuz Efendimiz onları şey yapamadığı için söyleyemediği için bunun dışında arkadaşlar bu kabilelerin bazı batıl inançları oluyor Efendimiz o inanç mesela bir şeyi yersek işte şöyle olur ya da şöyle yaparsak böyle olur gibi bir takım batıl inançları var Efendimiz onlarla da savaşıyor efendim o inançlarla yani mücadele ediyor o inançlarını bırakmaları için uğraşıyor ee, ve sonuçta arkadaşlar İslam'ın hakimiyeti Arap Yarımadası'nın hemen her köşesine yayılmış oluyor. Bu elçiler ve heyetler münasebetiyle iyice pekişmiş oluyor bu hakimiyet ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan kabilelere valiler, zekat tahsil memurları ve İslam'ı öğreten öğretmenler, muallimler gönderiyor. Bu valiler ve zekat tahsil memurları, amiller gönderilmesiyle ilgili detaylı bilgiler için Ahmet Özel Hoca'nın Yönetici Peygamber Hazreti Muhammed diye küçük bir kitabı var. Onu hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi çok hızlıca geçmiş olduk bu bölümü ama öyle yapmamız da gerekiyordu. Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önümüzdeki hafta veda haccı ve arkasından da vefatı konusunu, son günleri ve vefatı konusunu işleyeceğiz ve biz bu çalışmayı böylece tamamlamış olacağız. Ama kitabımızın sayfa benim baskıda, benim elimdeki baskıda 263'ten 385'e kadar Efendimizin şemaili ve ilişkileri, sosyal ilişkileri diyebileceğimiz bir bölüm, birkaç bölüm var. Burada neler anlatılıyor? Hz. Peygamberin kişiliği anlatılıyor arkadaşlar. Aile hayatı anlatılıyor, yöneticiliği, ekonomik faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri ve bazı toplum kesimleriyle ilişkileri anlatılıyor. Toplumsal sorunlar karşısında Efendimizin yaklaşımı anlatılıyor. O bölümü okumayı size bırakıyorum. Çünkü onlar... E, bu bölümler yani siyerden ziyade e, şemailin konusu içerisine giriyor e, on, orayı ben e, bu çalışmanın içerisine dahil etmiyorum kitabımızın böylece son bölümüne gelmiş oluyoruz o da son günleri ve vefatı burada veda hacı var ve arkasından da vefatı var. İnşallah onları da haftaya anlatır ve Ramazan şerife kendimizce efendim siyer dersimizi tamamlamış olarak gireriz. Allah'a emanet olunuz. hayırlı Akşamlar.